Evet. Kardeşlerim, davetçinin azimli olması gerekir. Azim hayırlı işleri işlemede eli çabuk tutmayı, böyle işlerde sebat etmeyi, bıkkınlık ve usanç göstermeden sürekli ve devamlı olmayı gerektirir. Bütün zamanlarda, mekanlarda Allahu Teala'ya davet çalışması yürüten davet erlerinin karakterleri budur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amellerine baktığımızda her zaman ısrarlıydı, devamlıydı. Aleykümselam ve aleyküm. Hiçbir zaman usanma, bıkma, ondan beri durma yoktu. Ağırdan alma, erteleme hiçbir zaman yoktu Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim bakın bu konuda belki de en önemli misallerden bir tanesi Khab bin Malik olaydır sözüm net mi? Aleykümselam selam r düşünün Tebük seferine sahabeler hazırlanırken Khab bin Malik iniyor geliyordu hep bir ağırdan alma hep bir erteleme onun neticesinde öyle bir sıkıntı yaşadı ki öyle bir sıkıntı yaşadı ki Allah hiçbirimize bunu yaşatmasın kardeşlerim bakın Kâb Ka diyor ki Allah kendisine merhamet etsin ayetle tövbesi kabul edilen sahabelerden bir tanesi vallahi diyor o savaşa kadar hiç bu kadar diyor. Elim geniş vaktim müsait değildim diyor. Her gün diyor evimden çıkıp çarşıya gittim bugün hazırlanırım yarın hazırlanırım diyor. Hep ertelendim diyor. Ordu hazırlandı. Yola çıktı. Arkalarından giderim. Şöyle derim dedim. Bütün fırsatları kaçırdım diyor. Rabbim hepimize azimli olmayı nasip etsin kardeşlerim. Ağırdan alma, erteleme neticesi öyle bir sıkıntı yaşatır ki insana iman zayıfladıkça zayıflar, itaatlara, ibadetleri işlemede azim de kırılır. Bu sefer artık sen davette azimli olamazsın. Sen de artık acizlik başlar. Usanma, bıkma kalır. Çünkü öyle bir izzeti, şerefi bırakıyorsun ki Allah'tan gelen hidayeti, nuru bırakıyorsun. Kalbindeki iman ateşini söndürüp tembelliğe dönüyorsun. Allah hepimizi yüksek azimle bu hak yolda yürümeyi nasip etsin. Allah'a davette, tebliğde uzlet ve içe kapanıklığı bir kenara itip Allah Azze ve Celle'nin dinini yüceltme yolunu sürdürenlerden eylesin. Çünkü bu yolda durdurak olmaz kardeşlerim. Hiçbir zaman durulmaz. Rabbim gönlümüzü geniş nasip etsin. Düşünün Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Vefat anını okudunuz mu hiç? Okumuşsunuzdur tabi. Beni en çok duygulandıran böyle gözümü yaşartan meselelerden bir tanesidir. Ömer kılıcını almış. Kim Muhammed öldü derse onun boynunu koparım dediğinde Allah Ebubekir'e rahmet etsin. O çıkmış kim Muhammed'e ibadet ediyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür kim Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah ölmeyecek diridir şeklinde insanları Hakk'a davet etmiş ve ortalık durulmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizleri azimli kılsın. Gönlü geniş kılsın. Her halükarda bakın sakin düşünme hayrı düşünme Ağızdan da hikmetli sözlerin Çıkmasına sebep olur Evet Rabbim bizlere Mağfiret etsin Fitneden, kargaşadan Uzak kılsın Bakın Ebu Bekir'in, Ömer'in Hilafetine kadar hiç kargaşa Fitne yok biliyor musunuz aleykümselam bana Allah hepimizi azimle kılsın kardeşlerim Davet kapısını zorlayan insan Cennete giden yolu Cennet kapısını zorlayan insandır Çünkü bu nurlu yola çıkan Allah'ın yoluna davet eden insana Allah dünyayı ayağının altına serer de getirir Ve cennete giden yolu ne yapar kolaylaştırır. Evet. Kardeşlerim, davetçinin tevazu ve kanaat sahibi olması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kalem Suresinde sen diyor en güzel ahlak üzerinesin diyor. Tevazu, ahlakı Allah'a davet çalışmasında bulunan davetçinin en önemli vasıflarından birisi. Kişinin kendi akranı karşısındaki alçak gönüllü olması tevazusundandır. Akranlar aynı seviyede bulunanlar arasında çoğu kez kıskançlık olur, rekabet olur. Onun için Kişinin tevazu sahibi olması, alçak gönüllü olması, kanaatkar olması, davetçinin ahlakında olması, her zaman karşıdakinin kendisinden gelen söze itibar etmesine sebep olur. Aleykümselam ve Yine tevazu aynı zamanda unutmayalım ki kardeşlerim karşıdan gelenin nasihatını kabul ede sebeplerden birisidir. Herhangi bir insanın nasihatını kabul etmek tevazudandır. Çünkü şeytan seni bu nasihatı reddetmeye ve nasihat eden hakkında suizanda bulunmaya çağırır. Şunu unutmayalım ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında şöyle diyor Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah sizi giderir öyle bir topluluk getirir ki o onları sever onlar da Allah'ı sever onlar müminlere karşı alçak gönüllü kafirlere karşı onurlu ve zorludur Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınıyanın kınamasından korkmazlar. Demek ki bu vasıflarla sahiplenmek, vasıflanmamız gerekiyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Müminlere karşı yumuşak, merhametli, tevazu sahibi olmamız, kafirlere karşı sert davranma, onları düşman bilme. Rab'bim bunlardan olanlardan eylesin kardeşlerim. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadaka diyor malı eksiltmez. Allah affeden kulunun ancak izzetini artırır. Allah için tevazı gösteren kimseyi de Allah mutlaka yüceltir diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Körü körüne taklit eden değil doğruya uyanlardan eylesin. Yine kardeşlerim Sebat'ın davette en önemli vasıflardan bir tanesi olduğu ortaya çıkar. Çünkü sebat etme, hidayet ve davet yolunda sebatlı olma bu yolun genel kaidelerinden bir tanesidir. Düşünün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam akrabalık bağını kesen cennetin kokusunu dahi duyamaz diyor. Akraba ve diğer kimseleri ziyaret etme, dolaşma şeklinde gece gündüz gizli açık fert grup olarak davet yolunu sürdürme sebat gerekir. Düşünün Allah Azze ve Celle'nin kitabında verdiği örneklerden bir tanesi Talut ile Calut kıssasını okuyacak olursanız nehirden geçerken kana kana su içmeyin diyor. Bu emri ihlal edenler kafirlerin karşısında ne yapıyorlar korku duyup tabanları yağlıyorlar ama az kalan o topluluk karşıdaki kafirler topluluğunda ne yapmıyor korkmadıkları gibi ya Rabbi bugün ayaklarımızı sabit tut kalbimize korku koyma dininde bizleri sabit tut diyor Vallahi Azze ve Celle nice az topluluklar vardır ki koca koca toplulukları galebe çalmıştır diyor bu sebatlı olma, yürekli olma ve bunda Allah'a karşı Azze ve Celle'ye itaatkar olma birçok hayrın kapısını açıyor. Düşünün İsra suresinde Allah Azze ve Celle eğer diyor biz seni sebatkar kılmasaydık neredeyse meyledecektin diyor. Allah Azze ve Celle Resulüne aleyhissalatü vesselama insanların içinden seçtiğine eğer diyor biz diyor seni e, sebatkar kılmasaydık neredeyse edecektim ve sana azap dokunacaktı diyor öyleyse kardeşlerim bizim çok çok dikkat etmemiz gerekiyor şu yaşadığımız asırda yaygınlaşmış zulüm var tabi olunan heva var herkesin kendi görüşüne dayanarak tespit ettiği bir din var. Kimi türlü hevalara, yağcılıklara, dalga kovukluklara, güzel görünme çabalarına gidiyor. Aleykümselam benim Hoş geldin mübarek. Allah bizleri haktan ayağımızı kaydırmasın. Allah ihlaslı olmayı, dininin yolunda sebatlı olmayı nasip etsin. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi öyle bir zaman gelecek ki diyor Allah diyor ilim ehlini ilmi diyor insanların arasından çekip almayacak ilim ehlini alacak diyor. O insanlar cahillere gidecek onlar hem sapacak hem de saptıracak diyor. Rabbim bizleri hayra uyan hayra davet edenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Davetçinin üzerinde çok ağır yükler vardır. Bunlardan birisi dini savunma olduğu gibi dine davettir. Ve bu uğurda gelecek ezaya, belaya da sabırdır. Bu bir iftirayla olur, bir eziyetle olur, bir işkenceyle, bir tacizle, bir öldürülmeyle olur. İşte kim bunlara sabrederse Allah Azze ve Celle'nin Celle izzetini ve şerefini düşünür, bunda sebat ederse Allah da onu sıratı müstakimde ayağını sabit kılar kardeşlerim. Rabbim bizi bunlardan eylesin. Ama şunu da unutmayalım ki kardeşlerim, davet ediyoruz derken doğruları öğrenmeyip kendi doğrularını anlatırsan bir gün o Kevser havuzunun başına geldiğinde havuzdan uzaklaştırılan ve sünnete ittiba etmeyip yüz çeviren oradan kovulanlardan Rabbim bizleri eylemesin. Çünkü havuz başına gelindiğinde ya Rabbi bunlar benim asabım. Evet, onlar senin asabın ama onlar senden sonra imtina ettiler senin sünnetinden yüz çevirdiler öyle deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da öyleyse bunlar uzak olsunlar diyor Allah hayrı öğrenen ona davet eden ve bunda sebat olanlardan eylesin kardeşlerim topukları üzerinde geri dönenlerden değil iman eden ve imanında sebatlı olanlardan eylesin yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşine karşı merhametli ol sevgili ol diyor ve bir müminin diyor misali düşünün diyor bir bedende bir uğuz rahatsızlık duyduğunda sabaha kadar bütün diğer organlar ona ne yapar ortak olur davetçi bir insan da aynı yapıda olması gerekir. Müslümanlar bir duvarın elemanları gibi aynı nasıl birbirini tamamlayıp da düz bir duvar haline geliyorsa o şekilde olmalı. Kişilerin bir arada olması diri olması ise ancak davetin, davetçinin ve insanları hakka davet eden insanların varlığıyla gündemdedir Allah hepimize Allah yoluna giden, Allah'ın hayrını uman, Allah'ın cennetini isteyen, cennette cemalini isteyenlerden eylesin dünyalık bir menfaat için birbirine yardım edenlerden eylemesin ayeti kerimede buyurduğu gibi iyilik ve takva konusunda yardımlaşın günah ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın. Allah'a karşı takvalı olun. Allah'ın cezası çetindir diyor. Hakikaten öyle hallere gelmişiz ki öyle bela, öyle musibet, öyle kederli olmuşuz ki davet zayıflamış, insanlar helalı haramı karıştırmış, ortada din diye bir şey kalmamış kardeşlerim. eğer insanlar hakikaten hayrı istiyorsa içinde bulunduğu günah ve masiyetten kurtulma arzusu duyacak davetçi olacak dinini öğrenecek ve yaşayacak onlara insanları davet edecek Allah'ın zikrine doğru insanları davet edecek ki Allah'ın zikri kalpleri yumuşatır derileri ürpertir Allah hepimize bu davada ihlaslı olmayı nasip etsin. Düşünün kardeşlerim Allah subhanahu ve teala nasıl kurumuş yeryüzüne indirmiş olduğu rahmetiyle diriltiyor yeşertiyor hayat veriyorsa ilimde davette masivada küfürde isyanda şirkte giden bir topluluğu böyle yeşertir ve canlandırır. İlmin olmadığı yerde karanlık vardır. Her türlü şirk küfür vardır. <gülüyor> Onun için dinimizin emirlerinden birisi budur kardeşlerim. Yine dinimiz insanların kalplerini kazanmayı onlara faydalı olmayı emreder kardeşlerim müminin mümine bir güler yüzü dahi ibadetten ve kulluktan der. Hatta eşinin ağzına verdiğin bir lokma dahi ibadetten ve kulluktan diyor. Aleyküm selam ve Rabbim Allah devamlı iyilik yapan, kötülükten uzak duranlardan eylesin. Kur'an'ın terbiyesi müminin nefsinde değişiklik gündeme getirmesi gerekir. Eğer Kur'an okuyan birisi hala nefsinde bir değişiklik hissetmiyorsa o da onun ondan nasibinin olmadığını gündeme getirir. Allah bizi her türlü cedelden tartışmaktan uzak kılsın kardeşlerim. Tartışma her zaman inatlaşmaya dönüşür. Karşı tarafın delil ile ikna olmadığını, var olan duruma razı ve teslim olmadığını gördüğün zaman bu gibi insanlardan yüz çevir. Çünkü cahillerle işin olmaz. Bu meyanda Allah Azze ve Celle af yolunu tut, marufu emret, cahillerden yüz çevir diyor çünkü kardeşlerim tartışma ihtilaf her zaman insanın kalbini sertleştirir ve hatta dininde fikir değişikliğine kadar insanı götürür onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki peygamber geldikten sonra hiç kimse ayrılığa düşmez sadece tartışma hariç çünkü tartışma kalpte ikiliğe neden olan bir bidattır diyor ve arkasından Zuhruf 58'i okuyor <gülüyor> onların diyor sana gelip senin ilahın mı hayırlı yoksa benim mi bunu demeleri sırf cedel için onlar zaten cedelci bir kavme zaten cedelci bir kavimdir diyor Aleykümselam selam ve rahmetullah onun için kardeşlerim davet ederken karşıdaki şahıslara da çok çok dikkat etmek gerekir. Yumuşak söz söylemeli. Çünkü Allah Azze ve Celle Ey Musa, Firavun'a git. O azdı. Ona yumuşak söz söyle. Ola ki anlar diyor. Musa Aleyhisselam Ey Rabbim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 Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin Bu ayetler sanki Öyle bir Meseleyi ta başından Alarak bizlere izah ediyor ki Sanki bütün meselenin Has olarak vurgulandığı Ve meselenin tamamen özünü Bizlere benimseten ayetlerden Burada düşünün Musa Aleyhisselam'a doğrudan doğruya kendini muhatap edinen bir emir var. Firavuna git. Çünkü o azdı diyor. O ana kadar Musa Aleyhisselam sadece Rabb'inden geleni kabul ediyordu. O an bu gelen emirle vazifesinin risalet olarak kendisine tevdi edilen bir şey olduğunu anladı. Kime git? Firavuna. Firavun kim? Küfrün zirvedeki tek misal olarak gösterilen bir despot kâfir. Firavuna git ona tebliğ et. Allah'ın emrini ulaştır diyor. Çünkü o azdı diyor. Ayeti kerimede baktığımızda o azdı sözü en azgını o. Yani mevcut olan kafirlerin en azgını küfürde, şirkte, tuğyanda misal olarak verilen Firavun. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Kur'an ve sünnetle amel etmeyi nasip etsin. Burada Allah Azze ve Celle ona git o azdı derken gayet tabii ki Allah Azze ve Celle'nin dilinden yani onu Allah söylüyor. Musa aleyhisselamın o yaptığını yani git ona tebliğ et. Ona yumuşak davran diyor. Musa aleyhisselam ise ey Rabbim benim göğsümü aç. Bu sözü muktedir olma. Yani bu da Allah'ın ona bir ilhamı. Yani Musa aleyhisselam o sözü söyleyebilse Söylediyse Hakikaten söylemesi gerekiyordu ki Rabb'i o sözü söylemeyi Ona ilham etti Yani ey Rabb'im benim göğsümü Genişlet Neden böyle bir söz söylüyor <gülüyor> Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Düşünün Firavun gibi birine Firavun gibi birine davet için gönderilecek elbette ki insanın kalbi daralır değil mi Musa aleyhisselam hemen Rabbından dua istiyor ey Rabbim benim göğsümü genişlet yapacağım işe karşı ondaki müşkülatları hazırlayarak görerek bana bu işin zorluğunu hissettirecek sıkıntı verme gönlümü bu emre karşı aç Allah hepimizi böyle dua edenlerden eylesin. Ne gibi bir müşkülat olursa olsun karşısına ne çıkarsa çıksın sendelememek için benim gönlümü aç diyor. Yani bu emri kabulde bana kolaylık ver. Aleyküm selamlar Rabbim Evet kardeşlerim. Firavuna baktığımızda o dönemde o topraklarda yaşayan en azgın insan. En kafir, en despot insan. Musa aleyhisselam da o ortamda büyüdü. O da onun sarayında büyüdü. Ve onun nasıl bir insan olduğunu çok çok iyi biliyor. Hatta onun korkusundan Medyen'e kaçan birisi. O da korktu. Kendisine zarar vermesinden korktu her insan endişe duyar bu endişesi onun birçok şeyi yapmasına sebep olabilir ve firavunun korkusundan Medyen'e kaçtı yıllarca orada durdu ve Allah Azze ve Celle kendisini birçok vakaya hazırladı ve tekrar ne yaptı firavunun olduğu yere git o azdı ona yumuşak söz söyle ola ki anla deyince ey Rabbim benim göğsümü aç. Bu emri tatbik etmede bana güç ver. Bu emri tatbikte zor ne varsa bunları benim gözümde küçült, hiç önemli bırakma. Yani bu emri uygulamada güç ver, samiyet ver, irade ver diyor. İşte davette en önemli vasıflardan hepsinin toplandığı yer burası kardeşlerim göğsümü aç, hiçbir sıkıntı gelmesin. Yani hemen duaya, yalvarmaya, Allah Azze ve Celle'ye iltica bu dinde azmedilmesi gereken meselelerden. Allah yakalayanlardan eylesin kardeşlerim. Demek ki peygamberler dahi tebliğ mesul sorumlu tutuldukları gibi ondan sonraki gelen ümmet de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti yani bizler mutlak tebliğden sorumlu insanlarız. Her ortamda kendisine has bir vaka ele alınırsa o vakayı ele almamız gerekir. Öyle bir zirveden veriliyor ki düşünün hangi ortamda olursak olalım karşıdaki firavun gibi bir kafire, despota Musa gibi birisi Musa aleyhisselam davetçi gidiyorsa ona git hakkı anlat diyorsa inanan biz insanların da hakkı gündeme her halükarda getirmemiz gerekir. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Öyleyse şunu güzel yakalayalım. Ne bizim düşmanımız firavun gibi zalim ne de bizde Musa'nın imanı var. Ama buna rağmen bu misal bize verilmişse bu bizim için çok büyük bir örnektir. Allah emri bil marufu anlamayı nehi anil münkeri bilmeyi iyiliği emredip kötülükten uzak kalmayı insanlara marufu emredip münkerden alıkoymayı nasip etsin. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin kardeşlerim. Aleykümselam selamlarım mutluna. Çünkü dinimiz kim bir kötülük görürse onu eliyle mani olsun. Diliyle veya kalbiyle diyor. Sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmeyen kalbiyle ve işte imanın en zayıf noktası budur diyor. Aleyküm selam ve Demek ki her kim belli bir ilmi mertebesi olanı muhatap edinmiyor. Belli bir kesimi muhatap da edinmiyor. inandım diyen herkes bu emrin muhatabı kardeşlerim. Allah buna kulak verenlerden eylesin. Her kim bir münker görürse kim olursa olsun ve bir de o görenin gördüğünün münker olduğunu bilmesi gerekir. Yani inandım diyen bir insan iyiliği emretme kötülükten de nehyetmek zorunda. Bu da kişinin imanının nerede olduğunu gündeme getiriyor. Eğer elinle, dilinle yapamıyor, kalbine bırakıyorsan, o zaman bu senin kendine bile yetmeyen bir imana sahip olduğunu gösterir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bir gün bir seferden gelirken, sahabenin bir tanesi, Allah kendisine merhamet etsin. Ey Allahın resulü diyor, bana müsaade etsen de şuralarda yaşasam, mağaranın bol olduğu, yemişin, suların bol olduğu bir yerden geçiyorlar. Şuralardan yesem, içsem, şurada da yaşasam, Allah'ı zikretsem, olmaz mı diyor? Allah resulüne ﷺ <gülüyor> senin diyor halk arasında yaşaman insanlara hayrı anlatman eziyetlerine katlanman senin için daha hayırlıdır diyor. evet yani ayete dönecek olursak Musa Aleyhisselam benim gönlüme aç derken çünkü o azdı diyor azgınlığı ne nasıl azmış benden başka bir ilah mı var diyor. Yani ben sizin ilahınızım diyor bir despot zalim. İnsanları öldürüyor, eziyet ediyor, işkence ediyor, köle olarak alıkoyuyor. Musa aleyhisselam da ona giderken Firavun'un ne gibi bir tepkisiyle karşı duracağını bilmiyor. Firavun'a gidiyor, tebliğden evvel bir şeyler söylüyor. Biz alemlerin Rabbından sana gelen iki elçiyiz diyor. Burada neyi kastediyor? Elçi olduğunu mu? Elçiliğinin kabul edilmesini mi? Hayır. Biz alemlerin Rabbının elçisiyiz. Firavun da ne diyor? Onların elçiliğini, nübüvvetini reddetmeden önce siz de kimsiniz demiyor alemlerin Rabb'i da kimmiş diyor Taha suresini okudunuz değil mi alemlerin Rabb'i da kimmiş diyor itiraz burada nedir alemlerin Rabb'ına karşı oluyor belki de Musa aleyhisselam böyle bir itirazı beklemiyordu ve Musa aleyhisselam sen bütün bunların alemlerin Rabbinden geldiğini çok iyi biliyorsun diyor. Ve Firavun meseleyi anlıyor ama itirazı inadı oluyor kardeşlerim. Ve ne yapıyor? İnadı olarak inkar ediyor. Çünkü onun ruhu da galübela dediğimiz Adem Aleyhisselam'ın sürbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhların çıkarıldığında onun ruhu da evet sen bizim Rabbimizsin diye ne yaptı? Ahit verdi. Firavun'un ruhu da bizim ruhumuzda Musa Aleyhisselam'ın ruhu da var mıydı? Vardı değil mi? İşte İslam'da bundan alakalı küfre biz mugalata yoluyla küfür diyoruz. Kalbinin devrede olmayıp da yalanlamayıp da diliyle inadi olarak inkarına. Ama Musa Aleyhisselam'ın burada başladığı de davet de çok önemli. Niye? Çünkü bizim için örnek teşkil edecek bir vaka. Bize ışık tutacak bir vaka. Biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz derken, Firavun'un itirazına bakın, Alemlerin Rabb'ı da kim diyor. Öyleyse kardeşlerim tebliğde en önemli nokta tebliğdeki başlanacak şeyin ne olduğu. Yani alemlerin Rabb'inin yani yaratıcının inkarı onun itirazıyla başlayan tebliğdir. Tebliğdeki ilk merhale bu. Yani alemlerin Rabb'inin kim olduğunu anlat alemlerin Rabbinin sana yolladığı elçileriz derken Musa aleyhisselam ne yapıyor? Kendisine o ruhlar aleminde ahit verdiği Rabb'ı hatırlatıyor ve susuyor. Hemen Firavundan gelen itiraz ne diyor? Alemlerin Rabb'ı da kimmiş? İşte bu da gösteriyor ki kardeşlerim davette çok söz laf kalabalığı değil karşıdakinin anlayacağı akıl edeceği ve uyacağı şeyleri gündeme getireceksin demek ki sizden biriniz bir münker gördüğü zaman o münkere mani olsun demek ki münkerin en büyüğü en çirkini neymiş alemlerin Rabbini inkar Musa aleyhisselam da ne yapıyor ona gidiyor alemlerin Rabbini inkar eden birisiyle karşı karşıya gelerek ona alemlerin Rabbinden geldiğini söylüyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Davet Allah'ın birliğinedir. Tevhidin hakimiyetinedir. Ve tevhidi gündeme getirmedir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin düşünün ayeti kerimede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetiyle alakalı ilk ayetlere baktığımızda ey Muhammed onlara sor kendilerini yaratan kim rızıklandıran kim onlar de ki Allah madem ki bunları yapanın Allah olduğunu bildiğiniz halde nasıl ona ortak koşuyorsunuz onlara sor ortak koşarken korkmuyor musunuz diyor aleyküm selam bu da gösteriyor ki kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin aleyhissalatü vesselamın geldiği o ortamda her ne kadar imanda birçok şeyler olsa da tevhidden başlayan bir şeyler var Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin diyor Bu da gösteriyor ki peygamberlerin geldiği ortamlar <gülüyor> ibadet edilen bir şeyler var. Aynen Mekke toplumunu düşünecek olursanız namaz kıldıkları oruç tuttukları hac yaptıkları hayır hasanatta bulundukları her şey var Ama, Gelen peygamber ne yapıyor? Allah'a ibadet edin ama hiçbir şeyi ona ortak koşmadan ibadet edin diyor. Öyleyse kardeşlerim bizim de yapmamız gereken tebliğdeki seyir katiyetle rastgele bir seyir olmayacak. Rabbim hayırdan ayırmasın sadece boş vaktini bu işe ayıranlardan değil bütün ömrünü davete ayıranlardan bizleri Rabbi eylesin. Çünkü peygamberlerin yaşantısına baktığınızda ölümüne kadar sırf davetle uğraşmışlardır. Sadece belli bir vakitlerini belli bir zamanlarını ayırmamışlardır. Allah bunları anlayanlardan eylesin kardeşlerim şunu da çok iyi anlayalım ki değerli vaktinizi almayın madem sesim kesik kesik geliyor Rabbim bizleri mağfiret etsin tebliğ ibadetten bir cüzdür tebliğ ibadetten bir cüzdür hem de imanı koruyan en üstün esaslardan biridir eğer biz tebliğ yapmıyorsak bundan anlaşılması gereken Allah'ın emirlerini tebliğ yapmıyoruz. Biz bundan uzak duruyoruz demektir. Kendinizi Allah'ın emirlerini tebliğ etmekten soyutlandırabilirsiniz ama tebliğcilikten soyutlayamazsınız. Unutmayın ki unutmayın ki davet etmeyen tebliğ etmeyen Allah'ın dinini davet etmeyen tebliğ etmeyen Allah'tan gayrı her şeyin tebliğini davetini yapıyor demektir. Allah'ın emri gündeme gelmiyorsa Allah'ın emrinin dışında bir şeyler gündeme gelir. Düşünün kardeşlerim bir aileyi düşünün. O ailede yaşantı Allah'ın emir ve nehirlerine uymuyorsa aleykümselam selam var fısk fucur varsa taassup varsa enaniyet varsa bu sefer orada kargaşa, huzursuzluk ayrılık gam, keder vardır. Rabbim bizlere mağfiret etsin ömrünü ne için, nerede, ne şekilde harcadığını bilenlerden eylesin. O kadar o kadar hoyratça ömrünü yitiren insanlar var ki düşünün, neye yitirdiğinin bile farkına varmıyorlar. Öyleyse kardeşlerim imanın en zayıf noktası neydi? Kalp ile boğuz değil mi? indirelini tebliğ etmiyorsan yapmıyorsan gücün yetmiyorsa bir yere sıkışıp kalmışsın. Kalbinle yetiniyorsun demektir. O da insanlardan tamamen soyutlanıp yalnız başına bir hayat geçirme demektir. Bunu yapmıyorsan toplumun içindeysen ve yine de kalbimle boğuz ediyorum diyorsan artık böyle bir korunma mümkün değil kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin Allah imanımızı zayi etmesin Musa aleyhisselamın duasındaki geldiği gibi Rabbim benim işimi kolaylaştır diyor göğsümü aç sözümü dinlesinler İşi ne kadar zor olacağını Musa aleyhisselam biliyor kestiriyor hakikaten çok zor Firavun gibi birine karşı çıkma o kadar kolay değil. Demek ki davetçinin hep dua etmesi Allah'a iltica etmesi gerekiyor. Ve her kim bir münker görürse onu eliyle mani olsun. Yapamazsa zor gelirse demiyor bakın. Çünkü bir işin zorluğunu tespit kişilere bırakılırsa çok farklı tespitler çıkar. Burada yapamazsan deneyeceksin. Denemek zorundasın. O olmazsa öbürü, o olmazsa üçüncüsü mümkün. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Unutmayalım ki davet aynı zamanda tevhidin de olmazsa olmazlarındandır. Eğer birisi insanları tevhide davet etmiyorsa o insanları tebliğe çalışmıyorsa demek ki la ilahe illallah'ı da anlamamış. <gülüyor> la ila böyle bir selam ben hiç duymadım ama hayırlısı kime verdiysen o alsın bari. Bizim dinde bildiğimiz selam aleyküm ve ve berekatıdır. Bizim de vereceğimiz aleyküm selam ve ve berekatıdır. Herhalde bilmeyerek böyle yaptınız. Ya da namazdasınız çocuğunuz yazdı hayattasınız. Öyle mi? Herhalde. Evet kardeşlerim. Rabbim hayırlısını versin. Demek ki tebliğ dinimizin hakikaten olmazsa olmazlarından. Allah hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin tebliğ illa bildiklerini serdetme ben bunu biliyorum ben de şunu biliyorum deme değildir kardeşlerim tebliğ Allah'ın sevdiği razı olduğu iyi dediği maruf dediğini bilme öğrenme ve onun içimizden seçip gönderdiği o elçilerin öğrettiği şekilde öğretmedir Aleykümselam varan mutlulam. Münkerse Allah'ın hoşlanmadığı, razı olmadığı şeye mani olmadır. O da ancak onun öğrettiği şekildedir. Yoksa ben anlattım, anlasaydı, Peygur bilseydi, ne yapayım? Bunun gibi değil. Rabbim hepimize öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Unutmayalım ki peygamberler günlerinin belli saatlerini veyahut belli bir yaşantılarını veyahut haftada bir saatini davetlen tebliğle geçirmemiştir. Onlar ölümlerinin son anına kadar davetlen uğraşmışlar. Lütfen denilen saatlerde Davetlen uğraşmamışlardır. Gece, gündüz, her saatlerinde Allah'ın dinine davet etmiş, iyiliği emretmiş ve münkere de olmaya çalışmışlardır. Onun peşinden gidenler, o asap aynı metodu uygulamış ve din bize kadar gelmiş. Allah kıyamete kadar hayırda kullandığı insanların arasına hem bizi hem de zürriyetimizi katsın. Subhaneke Allahumma ve bihamdike ve şeden la ilahe illa ente estağfiruke ve etöbüle. Elhamdülillahi rabbil